Elimizdeki kaynaklara şöyle bir göz attık ve bu defa gerçekten de katmanlı bir konuya dalıyoruz. Hem de nasıl? Konumuz tasavvuf dünyasının önemli isimlerinden İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi. Ama size baştan söyleyelim amacımız böyle kronolojik bir hayat hikayesi anlatmak değil. Yok yok kesinlikle değil. Elimizde iki müthiş kaynak var. Biri hayatını bir roman gibi okutan, torunu tarafından yazılmış çok akıcı bir eser. Evet. Diğeri ise yine aynı yazarın İhramcızade'nin kendi yazdığı kısacık ama bir okyanus kadar derin Katre şiirini merkeze alarak onun karakterini, felsefesini çözümlediği bir çalışma. Aslında bu çalışma bir karakter arkeolojisi gibi olacak. Harika bir tanım. Bizim görevimiz de bu iki kaynağı birleştirmek. O şiiri bir anahtar gibi kullanıp, İhramcızade'nin iç dünyasının kapılarını sizin için aralayacağız. Kesinlikle, şiirdeki her bir dize, hayatındaki bir dönüm noktasına, bir ilkeye ışık tutan bir fener görevi görecek. Kaynaklar bize şunu söylüyor, onun felsefesini anlamak için önce kelimelerini ve kelimelerini anlamak için de yaşadıklarını bilmek gerekiyor. Aynen öyle. Bu ikisi arasındaki o muazzam bağlantıyı birlikte çözeceğiz. O zaman hemen, en başa… Şiirim kalbine gidelim. İlk ve en meşhur dizesi şöyle diyor. Katremizden hissi al, bigarı derya olmuşuz. Evet. Yani bizim damlamızdan pay al, biz uçsuz bucaksız bir derya olduk. Şimdi bu ifadeye ilk baktığınızda bir çelişki var gibi duruyor değil mi? Kesinlikle var. Hem bir damla kadar mütevazı olmak hem de bir okyanus kadar engin olduğunu iddia etmek. Bu iki zıt fikir aynı cümlede nasıl buluşuyor? İşte bu soru onun bütün felsefesinin kilit noktası. Bu sadece bir şiir dizisi değil, adeta bir şey, bir hayat manifestosu. Bir manifesto, evet. Tasavvuftaki hiçlik ve tevazu kavramlarının belki de en zarif ifadesi bu. Katre yani damla, sizsiniz, benim, yani tek başına var olan, sınırlı, fani olan insan. Tamam. Derya yani okyanus ise ilahi varlık, mutlak olan sonsuzluk. Buradaki devrimsel fikir şu, bir damla kendini okyanusa bıraktığı an yok olmaz. Yok olmaz mı? Hayır. Kimliğini kaybetmez. Aksine okyanusun bir parçası olarak sonsuzluğa ulaşır. Yani ben egosu eridiği zaman her şey olursun. Bireyselliğin sınırlarından kurtulup evrensel bir varlığa dönüşürsün. Yoklukta var olmak. Tam olarak bu. Vay canına! Yani aslında şiirin ilk dizesi bize bütün hayat felsefesini tek bir cümlede özetliyor. Ben demeyi bıraktığın an her şey olursun. Aynen öyle. Bu fikir, hani modern kişisel gelişim kitaplarında bile karşımıza çıkan bir şeyin asırlık bir yansıması gibi. Peki, bu felsefe sadece sözde bir kalmış... Kaynaklar onun gündelik hayatında bu tevazuyu nasıl yaşadığını anlatıyor mu? Hem de nasıl. En basitinden soyadının toprak olması bir tesadüf değil. Doğru. Kaynaklar onun sık sık toprağa bakıp şöyle dediğini aktarıyor. Dirimizi, ölümüzü ve gıdamızı hep o muhafaza ediyor. Evet. Üzerinde her türlü pisliği barındırıyor ama bize hep temiz ve güzel şeyler veriyor. Biz toprak gibi tevazulu olamıyoruz. Bakın bu çok önemli. Çok derin. Kendini üzerine basılan, en alçak gönüllü görülen ama aslında hayatın kaynağı olan toprakla bir tutuyor. Bu bilinçli bir kimlik tercihi. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Hani bir de anlattığı çok meşhur bir hikaye var ya Sadi Şirazi'den, Hamamda bir dostu ona düzel kokan bir kil parçası veriyor. Evet, o meşhur hikaye. Sen misk misin, amber misin? Kokunla sarhoş oldum. Kil cevap veriyor. Ben adi bir kil parçasıydım. Ama bir zamanlar bir gül ile arkadaş oldum. Onun güzel kokusu bana sindi. Yoksa ben bildiğin toprağım. Bunu okuduğumda şunu fark ettim. O bu hikayeyi anlatırken aslında sadece tarihi bir menkıbe aktarmıyor ...kendi hayatını anlatıyor. Kendi hayatını şifreli bir şekilde anlatıyor. Ben o değersiz kilim, mürşidim ise o gül demeye getiriyor. Bunu fark edince hikaye bambaşka bir anlam kazanıyor. Kesinlikle öyle. Bu onun için sadece bir hikaye değil, bir ayna... Kendi varoluşunu bu metafor üzerinden tanımlıyor ve bu tevazunun, bu hiçlik fikrinin kökenine inmek için de yine şiire dönmemiz gerekiyor. Şiirin temellerinin nerede atıldığına dair çok kişisel bir ipucu veriyor bize. Evet, şiirde öyle bir bölüme geliyoruz ki insan şaşırıyor, kendi doğumunu anlatıyor. Şöyle diyor, validen merhume açmıştı bize bir kutlu fal. Hı hı. Yani annesinin... Kendisi doğmadan çok önce hacda ettiği bir duadan bahsediyor. Şimdi bir düşünün, bir insan yazdığı felsefi bir şiirin içine neden kendi doğum hikayesini bu kadar net bir şekilde koysun ki? Bu çok özel bir detay. Çok özel ve çok anlamlı. Çünkü bu dizelerle bize şunu söylüyor, benim manevi yolculuğum tesadüfen başlamadı. Ben seçilmiştim gibi bir şey mi? Daha çok ben daha bu dünyaya gelmeden önce... Samimi bir duanın ve ilahi bir işaretin sonucuyum, hayatını bir tesadüfler zinciri olarak değil, ilahi bir projenin parçası olarak görüyor. Bu, her şeyin önceden planlandığına dair sarsınmaz bir teslimiyetin ifadesi. Bu inanç hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara karşı direncini de açıklıyor. Zaten romanlaştırılmış biyografide bu olay o kadar canlı anlatılıyor ki. Evet, insan sanki yaşıyor o anı. Kesinlikle. Annesi Hacı Ayşe Hanım e, uzun yıllar evlat hasreti çekiyor değil mi? Dualar ediyor. Sonunda bir hac yolculuğuna çıkıyor. Medine'de peygamberimizin kabri başında dua ederken doğacak çocuğu için diktirdiği bir elbiseyi oraya bırakıyor. Ve kaynaklar o elbisenin tam 7 sene boyunca orada kaldığını özellikle vurguluyor. Evet 7 sene. Tabi bu 7 yıl detayı çok önemli. Bu sıradan bir bekleme değil. Bir olgunlaşma sürecini, sabrın ve doğanın demlenmesini simgeliyor. Anladım. Sonrasında annesinin gördüğü bir rüya var ki, her şeyi özetliyor. Rüyasında ona deniyor ki, ''Biz İsmail'i kendi toprağımızdan yoğurduk, ekşitmedik ve sana da hediye ettik. Kendi toprağımızdan yoğurduk.'' Bu ifadeye dikkat edin. Hem onun toprak soyadına bir gönderme hem de manevi mayasının saflığına, bozulmamışlığına bir işaret. Bu çok etkileyici bir hikaye. Ama modern bir dinleyici için rüyada müjde verildi gibi bir anlatı biraz masalsı gelebilir. Kaynaklar bu olayın onun psikolojisini, karakterini nasıl şekillendirdiğine dair ne gibi ipuçları veriyor? Yani bu hikayeyle büyüyen bir çocuk dünyayı nasıl algılar? Harika bir soru. Şöyle düşünün, hayatınızın daha siz doğmadan önce ilahi bir niyetle başladığına inanıyorsanız, bu size müthiş bir özgüven ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk, büyük bir sorumluluk yükler. Artık hayatınız sadece size ait değildir. Siz bir duanın cevabısınızdır. İşte bu inanç, onun kişiliğindeki o sarsılmaz teslimiyet duygusunun temelini oluşturuyor. Anladım. Başına ne gelirse gelsin, bunun daha büyük bir planın parçası olduğuna inanıyor. Ve bu manevi mayanın şekillenmesindeki en kritik adıma, yani ile karşılaşma anına geliyoruz. Şiirde de buna değiniyor değil mi? Net bir şekilde değiniyor. Evet. Künhümü bilmek dilersen sırrı hakidir özüm, dizesiyle. Yani benim özümü... Kim olduğumu bilmek istersen, bil ki o Haki'nin sırrıdır. Yani mürşidi Mustafa Haki Efendi'ye bir gönderme. Bu çok radikal bir ifade, benim kimliğim yok, benim kimliğim odur diyor adeta. Kendi benliğini Mürşid'in kimliği içinde tamamen eritiyor. Tasavvufta nazar ve sohbet kavramları hayati önem taşır. Nazar, mürşidin manevi bakışıdır. Bazen tek bir bakış, bir anda insanın içinde bir dönüşümü tetikleyebilir. Tıpkı bir kıvılcımın bir ormanı tutuşturması gibi. Hı hı. Sohbet ise bu ateşi canlı tutan yakıttır. İhramcı Zade'nin hayatında bu nazar anı, kaynaklarda manevi doğum olarak adlandırılan çok çarpıcı bir olayla gerçekleşiyor. Romano anı o kadar detaylı anlatıyor ki, adeta bir film sahnesi gibi. Tokat'ta Ali Paşa Camii'nde Mürşidi Mustafa Hakkı Hazretleri ile ilk defa karşılaşıyor. Evet, Mürşidi namaz kıldırırken bir hata yapıyor, sehif secdesi gerekiyor. Cemaatten bazıları, hatta İsmail Hakk'ın yanındakiler bile fısıldaşıyor. Şeyhim hiç böyle yapmazdı, bir hali var. O anda bir şüphe bulutu oluşuyor. Ama İsmail Hakk'ı, o bambaşka bir şey görüyor. Herkesin gördüğünden bambaşka bir şey görüyor. Herkesin zahire yani dış görünüşe takıldığı o anda o batına yani özü odaklanıyor. Kaynaklara göre tam o esnada mürşidinin göğsünde nurla yazılmış Allah lafzını görüyor. İnanılmaz. O an anlıyor ki dışarıdan görünen küçük bir hata aslında içerideki çok daha büyük bir hakikati gizleyen bir perdeden ibaret. O an onun için tüm tereddütlerin bittiği, Aklın yerini imanın aldığı an. Ve o görüşmenin sonrası daha da inanılmaz. İsmail Hakkı ve arkadaşları dergahtan ayrıldıktan sonra Mustafa Aki Efendi yanındakilere dönüp o meşhur sözünü söylüyor. Evet. İşte şu kapıya yakın geri oturup giden genci gördünüz mü? O bizde ne varsa hepsini aldı götürdü. Bu cümlenin ağırlığına bakar mısınız ya? Çok ağır bir cümle. Yılların birikimi olan manevi bir mirasın tek bir bakışla, tek bir karşılaşmayla devredildiğinin ilanı bu. Bizde ne varsa aldı götürdü ne demek? Bilgiyi mi aldı? Hayır. Hayır bu bir bilgi transferi değil. Bu bir hal transferi. Bir mayalanma anı. O andan sonra İsmail Hakkı için artık eski kimliği yok. Zaten şiirde de söylüyor. ''Evet, zira evvelden anınla tek ve tenha olmuşuz. Yani çünkü biz en başından beri onunla bir ve beraberdik.'' Dizesi bu birleşmeyi, bu özdeşleşmeyi anlatıyor. ''Artık iki ayrı varlık değil, tek bir mana olduk.'' diyor. Peki bu kadar derin bir teslimiyet ve ilahi takdiri olan inanç, hayatın zorlukları karşısında nasıl bir duruş sergilemesine neden oluyor? Çünkü hayatı güllük gülü geçmiyor. Hiç geçmiyor. Tam da bu noktada şiirindeki bir başka dize onun bu konudaki formülünü veriyor bize. İptila alemde var, ikmaldir etme cedel. Evet. Yani dünyada imtihan vardır, bu olgunlaşmak içindir, onunla kavga etme. Ve hemen ardından gelen o sarsıcı ifade. Kahru lütfun cümlesinin bir bildim. Bu cümlenin üzerinde biraz durmak lazım. Kahru ve lütfu bir bilmek. Yani hayatınızdaki en zor anı, en büyük acıyı, en güzel anla, en büyük lütufla aynı kaynaktan gelen bir hediye olarak görebilmek. Bu insan zihninin sınırlarını zorlayan bir bakış açısı. Evet. Bu tasavvuftaki celal içinde cemali görme ilkesinin ta kendisidir. Yani en büyük zorlukların, sıkıntıların ve kahır gibi görünen olayların içinde bile ilahi bir güzellik, bir lütuf ve bir terbiye aracı olduğunu görebilmek. Her olayı sizi olgunlaştırmak için bir fırsat olarak kabul etmek. Bir e saniye, burada aklıma bir şey takıldı. Kahrı ve lütfu bir bilmek, mücadele etme gibi ifadeler modern insana biraz şey, pasif bir kabulleniş gibi gelebilir. Anlıyorum. Olanı olduğu gibi kabul et ve kenara çekil gibi. Aynen. Ama kaynaklara baktığımızda karşımızda hiç de pasif bir insan yok. Sivas Ulu Camii'nin tamiratından İmam Hatip Lisesi'nin temelinin atılmasına kadar yüzden fazla hayır işine öncülük etmiş, son derece aktif bir karakter görüyoruz. Bu iki zıt fikri nasıl bir araya getiriyor? İşte bu, onun felsefesinin en can alıcı noktası. Onun teslimiyeti eylemsizlik ya da kadercilik değil. Onun için teslimiyet olayların sonucunu kontrol etme arzusundan vazgeçmektir. Eylemin kendisinden değil. Nasıl yani? Yani ben elimden geleni yaparım, hizmetime devam ederim. Sonuç ise Allah'tandır. Gelen lütufsa da ondandır, kahırsa da ondandır ve her ikisi de benim olgunlaşmam içindir der. Bu inanılmaz bir içsel özgürlük sağlıyor. Anladım. Çünkü artık başarısızlık korkusuyla veya başarı hırsıyla hareket etmiyorsunuz. Sadece yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Bunu somutlaştıran en çarpıcı örnek... Belki de 1938'de yaşadığı hapis hayatı. Siyasi nedenlerle 38 gün hapis yatıyor. Evet. Kaynaklar bu olayı anlatırken hapis yattım demediğini bu süreci bir misafirlik olarak tanımladığını söylüyor. Şimdi kendinizi onun yerine koyun, suçsuz yere hapse atılmışsınız, bir zulümle karşı karşıyasınız. Buna misafirlik diyebilmek için nasıl bir zihin yapısına, nasıl bir inanca sahip olmak gerekir? İşte bu. Kahrın içinde lütfu görmek değil de nedir? Kesinlikle. Bu dış koşullar ne olursa olsun içsel huzurunu koruyabilme sanatıdır. O, hapishanenin duvarlarını değil, o deneyimin kendisine ne öğrettiğini görüyor. Ve bu bakış açısı onu durdurmuyor, tam tersine daha da güçlendiriyor. Doğru. Çünkü zorlukların onu durduran engeller değil bilakis onu daha da saflaştıran, şiirdeki kendi ifadesiyle ikmal eden yani olgunlaştıran süreçler olduğuna inanıyor. Kahrım ve lütfun aynı kaynaktan geldiğini bilmek ona bu tükenmez enerjiyi ve hizmet aşkını veriyor. Böylece... Tüm parçaları birleştirdiğimizde şiirin ve hayatın nasıl birbirine geçtiğini, birbirini nasıl açıkladığını net bir şekilde görüyoruz. Her şey birbiriyle örtüşüyor, her şeyi ilk dizede başlıyor. Kendini damla olarak gören tevazu okyanus olma potansiyelini doğuruyor. Doğumundan önce çizilen kader ona bir teslimiyet ve misyon bilinci veriyor. Mürşidinin tek bir nazarıyla Kimliği yeniden şekilleniyor ve ben fikrinden vazgeçiyor. Hmm. Ve son olarak hayatın imtihanlarını olgunlaşma basamakları olarak görerek durmaksızın hizmet etmeye devam ediyor. Ve ortaya şöyle bir portre çıkıyor. Kendini bir damla ve bir toprak parçası kadar değersiz gören derin bir tevazuyla, toplumu dönüştüren bir derya kadar büyük bir etkiyi kendi içinde birleştirebilen, Eşsiz bir karakter. Onun size ve bize bıraktığı en büyük miras, belki de yazdığı şiirlerden veya söylediği sözlerden çok, yaşadığı hayatın kendisi. Aynen öyle. O ilkelerle tamamen tutarlı bir şekilde yaşadığı o dengeli hayatın kendisi. Felsefesini eylemleriyle, duruşuyla ortaya koymuş bir insan. Bu derinlemesine analizin sonunda size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kendini sürekli yok etmeye çalışan, egosunu ortadan kaldırmayı hedefleyen, ben yokum diyen bir insan nasıl olur da ardında Sivas Ulu Camii gibi, okullar gibi bu kadar çok somut, kalıcı ve var olan eser bırakabilir? Evet, bu çok önemli bir soru. Hiçlik arayışıyla dünyayı inşa etme eylemi arasındaki bu güçlü ve görünüşte çelişkili ilişki hakkında siz ne düşünüyorsunuz?